E, bu tevhid e, bu üç tevhidten, hali değildir hemen hemen hiçbir zaman yani mutlaka içinde barındırıyor o yüzden istikrai olması bu şekliyledir yani Kuran sünnete baktığın zaman çıkmıyor bunun dışında. ne yapacağız o zaman çıkmıyor yani yok ki bir nasilimizde e, otomatikman çıkmayınca otomatikmen anlıyoruz ki tevhidi çıksın mı ayrılıyor tamam ha, sen bunu farklı isim ver, verirsin o ayrı değil şey o, so e, o sorun değil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 Bundan dolayı mesela Şeyh Hüseyin Allah Kitabı tevhidin başlarında, Kitabı tevhid şerhinin başlarında diyor ki, Mesela Rabbus semavati vel ardu ve ma yerin, göklerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbi kısmı, ayetteki bu kısım, rububiyet tevhidi ile alakalıdır. Fe'abuduhu vestabirli ibadeti, ona ibadet et, ibadette sebat göster, sabret, te'uluhiye tevhidi. Onun bir benzerini biliyor musun? Bu isim sıfat tevhidi ve bunların hepsi bir ayetin içinde. Meryem'si 65'te. Tamam. Şimdi bu şekilde tevhidi üç kısım bildi, bildikten sonra şimdi bunları tek tek e, biraz daha tafsili olarak anlatalım dersi bir söyleyelim inşallah. Şimdi rububiyet tevhidi. Bu üç kısımdan bir tanesi rububiyet tevhidi. Bak şimdi rububiyet lafsına baktığımızda kökü Rab. Errab bu kelimesinden almış. Rab kelimesi lügatte birçok manası vardır. Ancak asıl olarak hemen hemen üç mana etrafında döner bu manalar. Birincisi malik, sahip yani. Tamam. İkincisi men yuslihu gayrehu kendi dışındakileri ne yapan? ıslah eden, düzelten. Hı? Kendi dışındakileri terbiye eden, düzelten, ıslah eden. İkinci manası. Üçüncü manası es seyyidul muta itaat edilen, seyit itaat edilen efendi demek.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 Er rab dediği zaman kendisine, Rab dediği zaman bu umumdur. O zaman Rabbin içerdiği bütün kemal manalar Allah'tan, ne? Allah Azze ve Celle'nin zat, Celle zatı için mevcut. Tamam. O zaman bu lügat manası. Sılahen ne demek? Yani sağlam bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin her şeyin Rabbi, her şeyin sahibi, her şeyin yaratıcısı.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 fiillerinden. E, rubiyet tevhidi de ne zaten? Allah Azze ve Celle'yi fiillerinde bilemek. O yüzden kader mevzusunun birebir bağlantılı olduğu en bariz nokta rubiyet tevhididir. Tamam mı? Bak şimdi kader mevzusunun birebir bağlantılı olduğu en bariz nokta rubiyet tevhididir. Neden? Çünkü bak kaderin mertebelerine baktığımızda kaderin mertebelerine bir bilmek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 Kullar, yalnızca tevhidine programlı, meilli tamam mı yaratılmıştır. Rububiyete tevhidine meilli yaratılmıştır. Rububiyet tevhidi insanların fıtratında vardır. Mekke'li müşrikler dahi tevhidur rububiyeti ikrar diyorlardı. Her ne kadar tevhidur rububiyette dahi bazı noktalarda şirk koşsalar dahi genel olarak tevhidur rububiyeti, rububiyette birçok çok noktaya iman ediyor demek gelmiş. Tamam, Birçok noktaya iman ediyordu. Şimdi bak, şu tür lafızlar kullanıyoruz, bu yanlış. Nedir o? Mekke'li mışıkların tevhid-ül rububiyette herhangi bir sorunu yoktu. Bu Böyle bir şey yok. Bu genel olarak söylenecek bir şeydir en fazla. Ama bunu daha çok ilerletmek, bunu e, daha e, üst noktadaymış gibi göstermek dinen hata. Naslara baktığımda naslar bunu reddediyor, yüz çeviriyor naslar bundan.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 Çünkü Allah Azze ve Celle'nin daha çok onları şirk işlemesine sebep olarak gösterdiği şeyler uluhiye tevhidiyle alakalıydı. Tamam. Mesela Mekkeli müşrikleri hakkında ee, mesela Allah Azze ve Celle buyuruyor diyor ki <gülüyor> Onlara sorsan kendilerini kim yarattı? Allah diyecekler. Bak şimdi mesela yaratma Allah Azze ve Celle'nin fiillerinden. Değil mi? Ve o rububiye tevhidiyle alakalı bu. Baktığımız zaman rububiye tevhidi ile alakalı. Baktığımız zaman onların burada sıkıntısı yok. Yine Allah Kur'an'da ne buyuruyor? "Ve ensaeltahum men Onlara sorsan gökten suyu kim indirdi?" He? Onlara sorsan gökten suyu kim indirdi? "Fe al-ardh, al min la Allah." Ve o suyla öldükten sonra yeri kim diriltti? Desen ne diyecekler? Allah diyecekler.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 O zaman şu ana kadar Tevhid-ül Rubbiye ile alakalı neler anlattık? Bir, dedi, e, Lugat manası iki, Sılahi manası üç, Tevhid-ül Rubbiye neleri gerektirir? Dört, Tevhid-ül Rubbiye'nin derileri beş, Tevhid-ül Rub... Fıtrat'ın Tevhid-ül Rubbiye'ne ne yapması? Delalet etmesi diyoruz ki altı, müşriklerin Tevhid-ül Rubbiye'teki konumu. Şimdi şunu söyledik ki genel olarak ikrar ediyorlardı Rubbiye tevhidini müşrikler.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 öldürdüğüne dirildi, diri, öldürdüğüne ve dirilttiğine iman etmiyorlar mıydı? İşte bak Allah Azze ve Celle'nin onların im, iman ettiği kısmın o noktasına iman ismi verdi ayette. He? Ama onlar uluhiyette Allah'tan gayrısına şirk koştukları için ibadette. He? Onlar şirk koşarak iman ederler diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin onlar iman ederler dediğindeki nokta onların Allah Azze ve Celle'nin rububiyetine imanının işaretidir.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 bunu ne yapmıştır? Zahiren inkar etmiştir Rububiyet'i. Ben sizin mi? demiştir. Ancak başında bunu ne yapmıştır? Kalben ikrar etmiştir. Çünkü Allah azze ve celle onun hakkında ne buyurur? Ve cahadu biha ve ha enfusuhum. Nefisleri, kalpleri yakın içinde olduğu halde onu cahh ettiler. Yani onu dilleriyle inkar ettiler. Ama bak kalpleri yakın haldeydi. Onlar onların bile Firavun'un dahi Firavun dahi bir Rab olduğuna iman ediyordu.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 Bu da nedir? Allah Azze ve Celle'yi kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeyde. Tamam. Gerek kitabında gerek Resul'ün diliyle isimlendirmek ve vasıflandırmak. Herhangi bir teşbih, bir hek açmadan tamam mı? İspatlamak Allah Azze ve Celle'nin zat hakkında. Uluhiyet Tevhidi bu. Şimdi bu birinci vakfe. Yani tarifi idi Uluhiyet Tevhidi'nin. Tamam. Şimdi ikinci vakfe olarak diyoruz ki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 bize gelecek mükafatı kast ediyoruz. Anladınız O yüzden tevhid kat veya tevhid uluhiyete yine tevhidul e, tevhidun iradi talebi demişler. Talep ve irade etme tevhidi ismini de vermişler. Neden? Çünkü Allah azze ve celle'nin biz mükafatını talep ediyoruz, istiyoruz, irade ediyoruz. Anlatabiliyor mı? Evet. Şimdi tevhid uluhiyete çeşitli vakfeler yapalım. Birinci vakfe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 Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu tevhid için savaştı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Umurtu en vukatilen nas hatta yeşhedü en la ilahe illallah. Ben ta ki insanlar Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet edinceye kadar ben insanlarla savaşmakla emin oldum diyor. Hatta ne diyor? Ve yu'minu bi ve bima ciktu bih. Ve bana ve benim getirdiğime iman edinceye kadar onlarla savaşmakla emin oldum idafe Aliuzalik Eğer bunu yaparlarsa as sen mumin benden ne kanlarını korumuş olurlar bu emvali ve mallarını korumuş olurlar bu İlla bir hakkı hakkı hariç ve onların isabı, isabı Allah onların hesabı hesabı nedir Allah'a aittir Tamam yani bu kadar açık ve net o zaman diyoruz ki la ilah illallah'ın manası bazı kişilerin dediği gibi Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur değil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 Yine hadiste Nabi sallallahu aleyhi ve sellem cebel dediği gibi ya muaz, ey muaz diyor. Etedri ma hak kullahi ala Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Ve ma hak kulli ibadet al Allah. Ha? Allah'ın da kulları üzerindeki hakkı şey, kull e, kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Muaz ne diyor? Allahu ve Rasuluhu alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Şunayı bir sarsırdım diyor ki hakküllü Allah'e ala Allah'ın kulları üzerindeki, hakkı, en yu, en yabudu ve la yurşikubühi şeyen. Ona ona ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaları. Bak ona ibadet etme hiçbir şeyi ortak koşmamaları görüyor musun? Ulûhiyet tevidi. Ve hakküllü ibadi ala Allah. Allah kulların Allah üzerindeki, elna yuğrzi be men la yurşik yurşikubühi şeyen. Kendisine şirk koşmaya, azab etmemesidir. Bu kadar açık. Peki şimdi diyoruz ki bak.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 Ulûhiye tevhidi ile e, rububiyet tevhidinler arasındaki alaka. Bu da 6. vakfı olsun, tamam? Ulûhiye tevhidi ile rububiyet tevhidi arasındaki alaka. Şimdi bak. Bak bu ibare ilgili Burası çok önemli. Allah halim bunu anlatmıştık. Ama tekrar olsa da sorun değil. Bak çok önemli burası. Diyoruz ki tevhid-ül rububiyetle tevhid-ül ulûhiyet arasındaki bağlantı şudur.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 Rubbiye tevhidinde Allah'ın Allah'ı birliyorsa uluhiyet tevhidinde de billemeyi, billemeyi gerektirir bu. Aksi halde bu çok saçma sapan bir şey olur. Neden? Çünkü rubbiye tevhidi neydi? Zarar veren, fayda veren, öldüren, dirilten veren alan Allah'tır. Fiiller hepsi Allah'a has. E fiiller Allah'a has olunca sen niçin başla? nasıl başlasın ibadet edebilirsin? Onun elinde hiçbir şey yok ki zaten. O yüzden rububiyet tevhidi uluhiyet tevhidini gerektirir. Yani rubbiye tevhidinde Allah'a şirk koşmayan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 Yani rububiyet tevhidi uluiyet tevhidini gerektirir. Peki uluiyet tevhidi rububiyet tevhidini ne yapar? Kapsar. Yani bir insan uluiyet tevhidinde Allah'a birliyorsa otomatikman bunun içinde rububiyet vardır demek. Rububiyet tevhidi Allah'ın varlığına inanmak, fiillerine inanmak. E bu adam Allah'a ibadet ediyorsa uluiyet tevhidini yerine getiriyorsa, değil mi? Bunun içinde zaten ne var? Otomatikman rububiyet var. Adam yokluğa ibadet eder mi? Ha? Yani bir insan düşün. Tevhidte diyoruz ki uluiyette Allah'a birliyor.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 Ya eyühan nasu ibudû rabbakum ey insanlar Rabbinize ibadet edin. Neden? Ellezî <gülüyor> halakakum sizi yaratan. Bak rububiyet tevhid ile ediyor. Yani sizi yaratan Allah'sa sen bu rububiyyet sen buna inanıyorsan ki Mekke'li müşrikler inanıyordu. Sana ne gerekli? İbadet gerekli. O yüzden Allah rububiyet tevhidini delil getirerek ulûhiyet tevhidini gerekli kılıyor. Nasıl? Ya eyühan nasu ey insanlar. İbudû <gülüyor> rabbakum Rabbinize ibadet edin. Nasıl ki hangi Rabb'e?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 Rubiyet tevhidini ikrar ediyorlardı. Tamam. Rubiyet tevhidini ikrar ediyorlardı. Ama uluhiyet tevhidinde şirk koşuyorlar. Ne diyorlardı? مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهُ zulfa <زُلفًا> Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. He? Daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyorlar diyorlardı. Bak şirk koşuyorlardı. Hı? Yine ne diyorlardı? اَجَعَلَ الْاَلِهَةَ اِلَهًا وَاهِدًا Bu ilahları tek bir ilah mı kıldı? inna azele şey on olacağı. Bu çok acayip bir şey diyorlardı. Bak görüyor musun? O zaman birinci fark. Tekrar başa alalım hızlıca. Birinci fark. Lugat olarak arasında fark var bir kere. Rubiyetli uluhiyet. İki. E Şer'i olarak man arasında fark var. Rubiyet tevhidi Allah'ı fiillerinde bilemek. Uluhiyet tevhidi ibadette bilemek. Üçüncüsü. rububiyet tevhidi tek başına yetmez. ulûhiyet tevhidi tek başına eder. Dördüncü fark. Mekkeli müşrikler rububiyeti kabul ediyorlardı. ulûhiyeti kabul etmiyorlardı. Bununla beraber müşrik oldular. Hı?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 tabarakallahu ve sellem Muhammedin ve